sallallahu aleyhi ve Selam. Annuhun. Allahü Teala ve Selam. Allahü Teala ve Selam. Allahü Teala ve sellem Allahü Teala ve aziz ve muhterem müslüman kardeşlerim ve Teala hazretlerinin selamı rahmeti, bereketi ve Selam. Allahü Teala ve Selam. ve Selam. Allahü Teala ve Selam. Allahü ve Selam sözlerinden, fikirlerinden bir miktarını size nakletmeye çalışacağım. Bu sözlerin açıklanmasına geçmeden önce, evvelen ve hasreten Efendimiz Muhammed-i Mustafa Hazretlerinin ruhu için ve sonra sahib Enbiya ve Mülseli'nin ervahı için Peygamber Efendimiz'in Ezvacı Ashabı Edva'ının Ahbabının ruhları için Sadat ve Meşahit Turku Ali'yemizin cüllesinin ruhları için bütün, mukarreb, salih, mütteki kulların ruhları için bu okuduğumuz kitabın mühellefi ve içindeki bilgilerin bize naklinde emeği geçmiş olan ülemanın ruhları için uzaktan yakından bu sözleri dinlemek üzere, <gülüyor> şuraya toplanmış bulunan kardeşlerimin cümlesinin ahirete intikal ve imtihan eylemiş olan bütün yakınlarının sevdiklerinin ruhları için Hayatta olan biz Müslümanların da Allah-u Teala Hazretlerinin rızasına uygun ömür sorup, düşürüp, huzuruna sevdiği, razı olduğu olarak varmamıza vesile olması için bir Fatiha üç İhlas Şerif okuyup öyle başlayalım. Fadri Rab'yallahu anh'ten rivayet ettiğine göre o zat-ı muhterem Peygamber Efendimiz'in ashabından olan Ebu Sa'id Hazretleri demiş ki Ya erracülün ilen sallallahu aleyhi ve sellem bir şahıs Peygamberimiz Efendimiz Muhammed-i Mustafa Hazretleri'nin huzuruna geldi ve Fekale ya Resulallah evsini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 bana az kelimeler ile çok derin manaları ifade etmek hususiyeti ihsan olundu diyor Peygamber Efendimiz. <gülüyor> Peygamber Efendimiz'e bir zat gelir böyle bir şey sorardı, onun söylediği bir söz ömür boyu yeterdi ona. Öyle Bedevilerden, kölde yaşayan kabilelerden Peygamber Efendimiz ziyarete gelmiş kimseler olurdu. Bana İslam'ı adın.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 Hayatımızda tatbik edip de cennetini cemalini onunla kazanmak cümlemize nasip edesin. Peygamber Efendimiz bu tavsiye ederdi zaten. Cevaben buyurdu ki: Haleke bi takvalli fa innaar jamma u kulli khairi. Sana takvayı tavsiye ederim. Sen takvaya sarıl. Senin üzerine boynuna borç olsun müttaki kul olmak. Takva etli kimse olmak senin boynuna borç olsun. Senin üzerine vazife olsun. Kul olmak. Çünkü takva her hayirin toplanma yeridir. İçinde her türlü hayır bulunan şeydir. Takva denilen bu. Cuma günleri Cuma namazına erkekler gelip tabii hanım dinleyicilerimiz ummiyatı Cuma günleri gelmiyorlar. Hatip efendi bin çıktığı zaman der ki: bir takvallahüta bita, ve taati. Size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 sakınması manasına geliyor. Peki ben neden korunup neden sakınıcam? Hangi şeyden korunup sakınırsam takva ettiği insan olurum. Günahlardan sakınmak. Allahu Teala Hazretlerinin yasaklarından, haramlarından sakınmak. Yasaklar, haramlar tabii çoktur. Bunların listesi olan kitaplar var mı? elbette var. Büyük ve küçük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 Allah beni şöyle yaparsam sevmez, acaba o zaman halim neli olur diye ondan sakınacak. Tir tir ondan yetinecek, her attığı adımı ona göre atacak. Dikkat edecek. Çünkü sonunda mesela Ahmet Efendi'yi daraltırsa, <gülüyor> Ali Efendi, Hüseyin Efendi, Mehmet Efendi, pek çok ahbabım vardır. Doğru değildir ama derse geçer, bir dost eksik olsun. Ne yapalım, o da beni kızdırdı, konuşmuyorum dersin. Darılabilirse ama Allahu Teala Hazretleri, kainatın sahibi, dünyanın, ahiretin, yerin, göğünün sahibi, maliki sonra sana çeşit çeşit rızıkları ihsan etmiş, seni bu hale getirmiş, sana sıhhat vermiş, akıl vermiş, devlet vermiş, İslam vermiş. Bir, bir çeşit nimet ki saymak ve bitiremezsin, nimet olduğunun bile farkında değilsin. Yani öyle nimetler vardır ki elden çıktığı zaman insan, va meğerse bu ne kadar büyük nimetmiş dersin. Mesela o bir nimettir.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 Ömer, lütuf sahibi büyük Mevlam ben ona nasıl asi olurum diye insan asıl ondan utanarak yani günahlardan kaçınmadı. Utanarak onun rızasını kaybedersem benim halim hiç olur yazık değil mi? Benim e, böyle bir şey yapmam uygun olur mu diye oradan kaçınması lazım. Hz. Ömer radıyallahu anh'a sormuşlar takvah nedir Çok geçiyor Kur'an-ı Kerim'de ve Müttaki kullara çok vaatler var. Diyor ki Allah-u Teala Hazretleri cennet cennetler için Yuhid detlil cennet müttaki kullara hazırlanmıştır. Hep duymuşsunuzdur ki vel akibetül müttakin, müslü işin sonunda hayırlara maser olmak müttakiler içindir. İnna Allahu al müttakin, Allah müttaki kullarla beraberdir. Valla hu yuhid Allah müttaki kulları sever. Mema yattaqilla hayy allohun mahrjan ve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 Hazreti Ömer demiş ki, ey filanca, ey soruyu soran, ey bana takvanın ne olduğunu sorup da öğrenmek isteyen kimse, sen dikenli bir tarlada yürüdün mü? Yürüdüm demiş. Diken olan yerde yürüdün mü? Yürüdüm. Ne yaptın dikendi tarlada? Eteklerimi toparladım. Dikenler eteklerime takılıp da entalimi, efendim, ayağımdaki pantolonun şalvarı yırtmasın diye eteklerimi toparladım. Ondan sonra da bastığım yere dikkat ettim ki dikenin üstüne basarsam.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 teraziyi elde etti, meseleyi halletti demektir. Bu işi nasıl yapayım diye düşünecek, adımını öyle atacak. rıza ilahiye İlahiye uygunsa atacak, ayaklısı atmayacak. Zaten bu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri buyuruyor ki men a ta lillahi, Allah için ver, veren, ve mena lillahi, Allah için vermeyen, ve <gülüyor> ehabbelillahi, Allah için seven, ve <gülüyor> ebgadalillahi, Allah için kızlar,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 cahil de anlar, büyük de anlar, küçük de anlar. Yaptığı işi Allah'ın rızasına uygun olarak yapacak. Allah için yapacak. Attığı her adım. Onun için Peygamber Efendimiz kendisine cevami ülkeli insan edilmiş olan, Allah tarafından mümtaz kılınmış, az ile çok mala söyleme kabiliyeti kendisine lütfedilmiş olan Peygamberimiz kendisinden nasihat isteyen kimseye diyor ki, sana takvayı tavsiye ederim çünkü o her hayrın kaynağıdır. Tamam ve alayke bil cihat. Ve innehu rehbaniyetin müştemil. Şuraya sana cihatı tavsiye ederim. Çünkü bu ümmetin ruhbanlığıdır cihatin. Cihat ne demek? Bizim Türkiye'deki Müslümanların en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 yani şey iyi anlaşılır çıkıyor. Ey Müslüman senin dinini söndürmek isteyen hasımların var. Gayret sarf edip duracaklar onlar. Gayret, gayret sarf duruyorlar. Allah-u Teala Hazretleri nurunu yakmış ama o nuru üfleyip söndürmek isteyen insanlar da var yeryüzünde. Tam Peygamber Efendimiz'in zamanında olmuş, hatta akrabalarından olmuş. Ne kadar garip tecebihidir ki? Ne kadar garip? Dünyanın haline bakın ne kadar garip. Amcalar, dayılar, hatta bazen kardeşler, damatlar, bir insanın hasım olabiliyor. Şeytan, şeytan var, nefis var, anlatıyor. Hak yolu herkes görüp de hak yolda gidemiyor. Demek ki Müslümanın dininin hasımları varmış. Bu hasımlar bu dini söndürmeye çalışıyormuş. Onun karşısında Müslüman da kendi dinini korumak için cehd etmek zorundaymış. Hocam ben şimdi kadar hiç cehd ihtiyacı duymadım. Hiç gayret sahip ihtiyacı duymadım. Akşamleyin yatıyorum elhamdülillah, sabahleyin kalkıyorum dinlenmiş olarak, bütün gece hor hor uyuyorum. Ondan sonra da ezan okundukça camiye geliyorum. Ağır ağır geliyorum, ağır ağır gidiyorum camide. Yemek vakti gelince yemek yiyorum, tamam. Yani hiçbir gayret sahip ödeyecek bir şey yok. Yok ama bak, koca imparatorluktan kırpıla kırpıla kırpıla bir Anadolu kaldı evinde. Şimdi de bu Anadolu'ya da göz diktiler. Bu Anadolu da evden gitmek üzere. Bak bugün bir mecmuada okudum. İsrail Savunma Bakanı bilmem ne Türkiye'nin savaşılarak yenilmesi konusunda bilmem İtalyan e, devlet adamlarından filancayla konuşma yapmış. Yani hani şu bizim İsrail dediğimiz adam devlet, devletçik Türkiye'yi yenmek parçalamak Türkiye ile savaşmak konusunda alene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 yapabilir diye başlığını okudum da gözlük elimde devamını okuma imkanı bulamadım ama böyle şeyler, konuşmalar geçmiş. Ben, sen daha o zaman daha şey yaparsan, cehdi sarf etme lüzumunu duymarsan gidersin. Parçalayan, memleketimizi parçalamak isteyen insanlar yok mu? Yani kim inkar edebilir Devlet adamları söyleyip duruyorlar. Demek ki cehdi sarf etmek lazımmış. Demek ki bizim şu yaşadığımız...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 veya elindeki malı almak istiyor. Veya tarmanı almak istiyor. Veya memleketini almak istiyor. Bu düşman tamam. Buna karşı bir cihsaf edeceksin. Nasıl cihsaf edeceksin? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri buyuruyor ki Peygamber Efendimiz'in çok hadis-i şerifleri var da önce ayet-i kerimeyi zikredelim. Ve eittu lehum mesle tahtum min kuvvetin ve min ribatil hayli türhibune bihi adu aduvallahi ve adu aduvveküm. Siz düşmanlarınıza karşı elinizden geldiği kadar silah biriktirin. Silah hazırlayın.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 diye böyle şey yapıldığı gibi uzaktan, iştaha çektiği gibi herkes senin üstüne çırlanır. Ancak güçlü kuvvetli olursan, hudutta böyle kaşını çatıp da elinde silah durursan o zaman korkar. Yok onunla pek sataşma, dalaşma gelmez. Onun şu kadar ordusu var, bu kadar gücü var, bu kadar kuvveti var der, tedbir alır insan. Bu maddi düşman. Bu maddi düşman için bütçemizin üçte birini ayırmışız, ordu kurmuşuz. Ona karşı efendim seçeceksin şey yapsın diye. Ve her Müslüman elinden geldiği kadar hazırlanacak filan. Bunun ötesinde manevi düşmanlar var. Manevi düşmanların tabi hadisi şeriflerden bildirilen çeşit, ayetlerde bildirilen çeşitlerinden birisi şeytan. Yani insana kötülüğü yaptırmaya çalışan bir düşmanımız var. Gözde görünmez. Pek çok kimse yaptığı işin şeytandan olduğunu bilmez, yapar. Buna karşı uyanık olur. Sonra nefis nefis denilen bir düşman var yani aslında nefis ama biz onu öyle söylemek zor geldiğinde nefis diyoruz. Hani şu tatlı çok nefis olmuş. O başka. Var. Nefis. O uzatmadı. İnsanın bir de nefsi var içinde. Nefis. Bu nefis de yani insanın kendisi iç varlığı da kendisine düşmandır. Neden düşmandır? İç varlık Allah'ın emirlerine karşı insanı tembelliğe sevk eder. Uyumayı sever, yemeyi içmeyi sever, gezmeyi, tozmayı sever. Yaşamayı, gününü gün etmeyi sever. Ama hayat Böyle yaşayanlara efendim hayat hakkı tanımaz. Ağustos böce, böceği gibi kış geldi mi o zaman işi biter. Yani çalışması lazım insanın. Ya arı gibi olması lazım ya karınca gibi olması lazım. İstibbare karşı da hazırlanması lazım. Böyle biriktirmesi lazım. E, nefis böyle kötü şeyleri emrettiğinde nefisle de cihat gerekiyor. Hatta Peygamber Efendimizden hadis-i rivayet edilmiştir ki zilisle cihat en büyük cihattır. Neden?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 Falanca itaatsizlik itahsızlık huyu var. Falancada kıskançlık huyu var, asabilik var. Efendim yanına hakkı söyleyemezsin girip de. Sen aksızsın, şu şöyle de, şimdi orada şu budur diyemezsen parlar patlar. Ben söyletilmez. Ben yani işte buna benzer kötü huyların terbiyesi de gene de bizde. Nedir terbiyesi dediler? O ilimle olur. O ilmi kapattık biz. Ciddiyet olarak biz 20. yüzyıl Türkiye'si olarak efendim o izi şeyi kapattık. O izi kapattık. Şimdi millet, herkesin nefsi var ama hem de şey gibi, Süleymaniye Camisi'nin kubbe direği gibi, kalın, sağlam, kralit gibi çatır çatır nefsi var ama nefisle uğraşma müessesesi yok, nefis terbiyesi müessesesi yok, kişinin nefsi olduğundan ve nefsinin kendisine düşman olduğundan haberi yok ve buna bir bu hastalığına bir ilaç için araması yok, tabip araması yok, ilaç hak yutması, merhem yapması yok. Onun için kıyamet kokuyor dünyaca. Türkiye'de hiçbir iş mundadan gitmiyor. Neden? Nefes terbiyesi olmadığı için. Nerede terbiye edeceğiz nefis? Beden terbiyesi için spor salonları yaptık. Stadyumlar yaptık. Efendim bakanlık kurduk. Beden terbiyesi genel müdürlükleri kurduk. Gençlik ve spor bakanlığı kurduk. Bedenimizi geliştiriyoruz. Geliştikçe gelişiyor ama bu bedeni de ruhu terbiye etmezsen verdiğin zaman ne yapar? Yaptın demez, üstüne ksivari atar. Kendin ölçünü versin. Bilmiyorsun köpek tesledin mi? Hani çoban köpeği olur, ev köpeği olur, şunu olur, bunu olur. Fazla kadar verdin mi? Şaşırır hayvan. Yani ölçünü vereceksin yani. Her şeyin ölçüsü var. Hasılı biz öyle anlaşılıyor ki cihadı hiç bilmiyoruz. Cihadı bilmiyoruz. Gayret sahip etmek gerektiğini bilmiyoruz. İslam için, İslam'ın korunması için, kendi öz Müslümanlığımızın Sıhhati, selameti için gayret sarf edilmesi gerektiğini bilmiyoruz. Gayret sarf etmek lazım. Terlemek lazım, uğraşmak lazım, dinilmek lazım. Gecesini gün katıp çalışmak lazım çeşitli düşmanlara karşı. Çünkü fe'inle o, Rehbaniye, Türk Müslümi, Peygamber Efendimiz diyor ki, Müslümanların ruhbanlığı budur. Eski ümmetlerde dağın başına çıkarlarmış, dünyayı terk ederdermiş ruhbanlık diye. Evlenmezmiş papaz, çekilirmiş dağ başına. Ya Allahu Teala Hazretleri... Yani rica bu sünneti, rica benim sünnetim de buyuruyor Peygamber Efendimiz'e evlenmesi. Hanımlar kötü mü, beyler kötü mü? Hayır. Allah-u Teala Hazretleri ne kadar güzel bir düzen koymuş, ne kadar güzel bir sistem koymuş. İnsanları, mahlukları, böyle etkisi dişini şey yapmış da onlar nesilleri sürüp gidiyor. Devam edip duruyor, ne kadar güzel bir sistem koymuş Allah-u Teala Hazretleri. Tebarek Allah-u Asen'in Ne güzel bir sanat, ne kadar usta bir, İşin ne kadar mükemmel bir sistem. E bunda bir kötülük yok. Bunu terk ediyorlar. Öyle şey yapmaya çalışıyorlar. Hayır. Bu ümmetin bu ümmetin ruhu cihattır, Öyle kenara çekilmek değil. Peygamber Efendimiz gibi biz evleniriz. evleneceğiz. Evleneceğiz. Çocuk çocuk terbiye edeceğiz. İşimiz devam edecek. Müslümanlar İbadet eden insanlar yetiştireceğiz. Arkamızdan bize hayır dua eden evlatlar torunları yetiştireceğiz. Hürriyetler bırakıp mücadele edeceğiz. İmanımızı söndürmeye çalışan gereyanlarla <gülüyor> mücadele edeceğiz. Gayret sahip. Cihat şimdi, cihat vudutlarda olmuyor. Eskiden harp aletleri kısa tesirliymiş. Ancak bir ok attığın zaman 50 metre öteye gidiyormuş. Kılıç 2 metre ötedeki adama savrulabiliyormuş. Daha öteye bir şey gitmiyormuş. Sonra biraz kurşun çıkmış, iç uzamış, onun arkasından top tüfek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 Böyle memleketler var ki yabancı bir memleketin ordusu gelip oraya yerleşmiş değil ama para akıtmak suretiyle, orada ajanlar tutmak suretiyle kendi rejimini, kendi ideolojisini oraya yerleştirmiş, ondan sonra bir sarva yaptırmış, güya orayı kendisi istila etmiyor ama kendisinin adamları oranın iktidarını almak suretiyle orasını kendisine pek yapıyor, kendisine bağlıyor. Demek ki başka yolları var cihada. Biz bundan da çok kabiliyiz. Yani bizim şu memleketimiz, şu memleketin insanları cihadın harbi çeşidinin değiştiğinden haberdar değil. Hala sanıyor ki <gülüyor> düşman gelirse Trakya'dan takları sürerek gelecek. Veya karşıdan veya şey havadan uçakları şey yaparak gelecek. Düşman içimizde. Düşman gazetemizde, düşman her türlü yayın vasıtasında düşman mektebimizde, kitabımızın içinde bizimle uğraşıyor. Bizi biz yapar bizi şerefli, haysiyetli, Allah'ın sevdiği dünyaya adaleti getiren insanlar yapar basıtlarımızı kemiriyor düşman hiç kimse de onunla mücadele etmek gerektiğini bilmiyor nasıl gerek nasıl yapılacağını da bilmiyor bilsen tamam mücadele edelim onu da bilmiyor bir araya geleceksin ulamaya yetişmiş ulamayı destekleyeceksin kitaplar neşredeceksin. o kitapları dağıtacaksın çocuklarını derneği toparlayacaksın boş zamanlarda hayırları öğreteceksin hayırlı ilimleri öğreteceksin çocuğun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 Sönüp gitmesi için, hayrın gelişmesi için gayret serpilmektir. Evet, bizim ruhbanlığımız demek ki cihadmış, öyle dağın başına çekilmek yokmuş. ve بِذِكْرِ اللّٰهِ تَعَالٰى وَاَتِلَابِتِ الْقُرْآنِ وَاِنَّهُ نُورٌ لَكَ فِي الْأَرْضِ وَذِكْرُ لَكَ sema. Peki Peygamber Efendimiz tavsiye etti. İkincisi cihadı tavsiye etti. Biz de dilimizin döndüğü kadar size çeşitli yönleriyle onları anlatmaya çalıştık. Acaba üçüncü ne tavsiye edecek Peygamber Efendimiz? Bakalım, iyi dinleyin. ''Ve aleykebi zikrillâhi teâlâ'' ''Senin boynuna borç olsun, üzerine vazife olsun, Allah-u Teâlâ Hazretleri'ne diyor Peygamber Efendimiz. ''Allah'ın zikri senin boynunun borcu olsun.'' diyor. Sonra ''Ve tilavet-i Kur'ân, Kur'ân-ı Kerim okumak boynunun borcu olsun.'' diyor. ''Çünkü fe innehu nurun leke fil ard, çünkü o senin için yer yeryüzünde nurdur, ve zikrun leke fil sema, ve yüzünde de senin damın yayılır.'' Şimdi bunu izah edelim. Zikir, zikir deyince herkes yerinden şöyle bir doğruluyor, zikir deyince herkes bir şaşırıyor, herkesin gözü açılıyor, iki tarafa şöyle bir bakılıyorlar, nedir bu filan diye, Kur'an-ı Kerim'de zikredilen Müslümanın vazifelerinden biridir zikir. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühellezina menü, zikrullaha zikren Ey iman edenler! Allahu u Teala Hazretleri'nin çok zikredin. Emin değil mi? Bak, tam bu şekilde. Arapçasının Türkçesi bu. Bu emir değil mi? Ya eyyühellezina menü, ey iman edenler! Zikrullaha Allah'ı zikredin. Zikren kesira. Çok zikriyle zikredin. Ve la yezkürün Allah'a illa kalila. Münafıklar için diyor ki Allah-u Teala Hazretleri'nin Allah ne kadar az zikrederler onlar. Demek ki iki devirde de Allah, Allah demek yetmiyor. Çok zikredeceğiz demek ki. Demek ki Kur'an'ın emri. E o zaman namaz gibi bir şey oluyor, bir borç oluyor hepimizin boynuna. Oruç gibi bir borç oluyor. Çünkü Allah Kur'an-ı Kerim'de ekimiz selam dedi diye biz namazı kılıyoruz. Efendim i Aleyküm-ü dedi diye oruç tutuyoruz. Demek o zaman zikir de vazifemiz. Vazifen ya. Hayırlı salamlar. <Gülüyor> Şimdiye kadar öyle değil mi sanıyordum? Zikir de senin vazifen. Allah-u Teala Hazretleri'ni her zaman zikredeceksin. Mevlütü sen böyle şarkı dinler gibi mi dinliyordun? Allah adım zikri derdim evvela, vacip olur cümle işte her kula. Allah adım olsa bir iş, ölü, her gizebler olmaya adın sonu. Her nefeste Allah adım de müdah. Allah adıyla olur her iş tamam. Bir kez Allah dese aşk ile disan, dökülür cümle günah misli hazan. İsmi fakin, fak fâk olur zikreyleyen. Her murâda irişür Allah diye. Bunları sen şarkı diye, ilahi diye mi dinliyordun? Nasihat almıyor muydun şimdiden? Kur'an-ı Kerim'in ayetlerini Arapça diye bilmiyorsun ama bak, Türkçe ne kadar güzel söylenmiş, tam Kur'an-ı Kerim'in tefsiri gibi anlatmış Süleyman Çelebi Merhum. Başını örtüyorsun, efendim şekerleri hazırladın mutfağa, mevludu okuyorsun, ondan sonra... Olmaz! İnsan dinlediği sözün manasını anlayacak, anladığında yapacak.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 Evet bir kanun var tekkelerin kapatılması, şehitlik, dervişlik vesairenin ilgah edilmesiyle ilgili bir kanun var. Ama zikir bir ibadettir. Camide bak 33 defa Subhanallah dedik mi? Devir müzir kılavuzları bize 33 defa Subhanallah dedik, 33 defa Elhamdülillah dedik, 33 defa Allah'a Ekber dedik. İşte zikir. Bunu pek çok kimse bilmiyor. Memurlar da bilmiyor. Yani hakimlerin de belki bir kısmı bu inceliği fark etmiyor yani.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 Böyle okunduğu zaman da sebap olur ama asıl içindeki manayı bilecek, tatbik edecek. Biz Müslümanların hastalıkları, yaygın hastalıkları bugünün Müslümanlarının yaygın hastalıklarından birisi de Kur'anından haberdar değildir. Haberdar olmamasıdır. Bugünün Müslümanı Allah'ın kendisine göndermiş olduğu kitabı okumamıştır da. İsterseniz ben hiç tek tek sormayayım, kendi kendinize sorun. Kur'anı girin, baştan sonra okudunuz mu? Cevabını kendi kendinize verin. Kur'an-ı Kerim'i baştan sonra manasını bilerek okudunuz mu? Hani hatip Arapçası ayrı manasını bilmeden okumak. Ama işte bakalım ne emirler var, ne yasaklar var diye baştan sonra okudunuz mu, okumadı mı? okumadınız mı? Cevabını ona göre verin. verir. Vâhsrüt lisâneke illa min hayrîn ve inneke bizâlike tanrı gibüş şeytân. Sonuncu tavsiyesi de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin diline sahip ol. Dilini hapset. Dilini tut. illa min hayrı. Ancak hayır söyleyeceğin zaman konuş. Aksi takdirde dilini ağzının içine hapset diyor Peygamber Efendimiz. Yani çok konuşmayı istemiyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Konuşmaları süzmeyi istiyor. Biz konuşmak istediğimiz hususları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 ciltlere sığmaz izahlar. O hastayı vermiş allah Teala Hazretleri ona. Dedi ki, sana ta takvayı tavsiye ederim. Çünkü takva her hayrın kaynağıdır. Sana cihadı tavsiye ederim. Çünkü cihat bu ümmetin ruhbanlığıdır. Sana zikretmeyi, Allah'ı zikretmeyi, zikrullahı tavsiye ederim ve Kur'an-ı Kerim okumayı tavsiye ederim. Çünkü bu, bu senin için nurdur yeryüzünde nurdur, gökyüzünde de namdır. Namını arttırır. Yani yüzünde yerde nur nasıl oluyor, gökte nur nam nasıl oluyor? Şimdi Allahu Teala Hazretleri malum bir insan karanlıkta kalır. Karanlıkta kalır. Hiç ışık olmayınca nereye basacağını bilemez. Yanlış bir yere basarsa çukurada yuvarlanıp ölebilir yani. Ama ışığı olunca önünde varacağı yolu görür. Dost doğru gider. Zikir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 Padişahı ağırlamak istersen evini bir için yukarıdan aşağıya silip süpüreceksin. Tertemiz olacak, pırıl pırıl olacak, kapının önünü süpüreceksin. Halılar dövüşeceksin ki padişah geliyor. Padişah konmaz saraya, hane olmadan. Gönlünü durlandıracaksın, dışıplandıracaksın. Pırıl pırıl, tertemiz olacak, kötülük kalmayacak içinde. o zaman Allah-u Hazretleri tecelli edecek. Tecelli edince ne olur? Bu uzun bir iş. Ama her şey bu. Bu kainatın sahibi sana rahmet nazarıyla bakarsan, senin gönlüne tecrübe ederse her şey olur. Hani eski Evliyal'dan bazı şeylerini okuyorsun ya, şöyle yapmış, böyle yapmış. Neden oluyor? Allah sevince öyle olur. Kişiyi sevdim, mi Allah Teala Hazretleri, hacisi kucisi de bittirdiği gibi gören gözü olur, onunla görür. İşiten kulağı olur, onunla duyar. Tutar eli olur, onunla tutar. Yürüyen ayağı olur, onunla yürür. Konuşan dili olur, onunla söyler. Yani her işine yardım eder.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 Bir Cuma günü düşmanla çarpışıyorduk, cihat ediyorduk diyor. Cihat ederken diyor, farkına varmamışım. Arka taraftan düşman birlikleri çevirmiş beni diyor. Hz. Ömer'in sesini duydum. sariye daha dikkat et deyince diyor, tedbirimi aldım, düşman şey yapma diyor. O Hz. Ömer'e Hicaz'dan Irak'ı, İran'ı gösteren nedir? Allah. Başka bir şey değil. Allah sevdi mi bir insanı? Gören gözü oldu mu? Öyle olur işte insan. Başka uzun bir saniye düzgün İşte nur olur. İnsan zikretti mi? O zaman her şeyi nur olur, yeryüzünde. Sonra göfte de damı alınır. Zikrün nekeb sema. Semada da sana zikir olur diyor. O ne demek? Onun da birkaç çeşit izahı vardır. Birisi şu ki, Yüzkürullaha yezkürküm. Siz Allah'ı zikredin, Allah da sizi zikreder. Eğer siz Allah Allah diye Allah'ı zikrederseniz kendi kendinize Allah da sizi zikreder. Ne büyük şeref. Senin gibi hakir, iki para etmez bir zerre, toprak parçasını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 Niye nefse, nefse kul oluyorsunuz? Niye şeytana kul oluyorsunuz? Niye iki paralık dünyaya kul oluyorsunuz? İki büklüm eğiliyorsunuz da değer mi filan diye? Allah'a kul olmaya. Allahu Teala Hazretleri'nin lütuflarını, keremlerini hatırlatıp da Allah'a iyi kulluk etmeye yöneltmek. O da olabilir. O manaya da olabilir. Allahu Teala Hazretleri'ni böyle bir topluluğa karşı anarsa kişi Allahu u Teala da o kişiyi daha hayırlı bir topluluğa karşı anar buyuruyor Hadis-i Kutsi'de. Ne demek daha hayırlı bir topluluk? allah Teala Hazretlerinin mukarreb melekleri var. Kendisine çok yakın mahlukları var. Çok sevgili e, mahlukları var. Onlara anarım diyor. Yani allah Teala da, Hazretleri de buyuracak ki ey meleklerim, ey benim yakın yara kullarım, yaratıklarım, meleklerim, bana mukarreb olan kullarım. Ey kereyi duyuyun. Bak bu kulum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 Ya şöyle dedim abi esmene. Fatih Ya mevlana, ince eten tabbuh Rhamim. Edine ve tesknâ ile tapk, ile nijat, ile tariqem sâbiim. İdrîme hadm el Qur'an el Âzîm. İdrîme hadm el Hajjâ. Allahumma bilğ ve edine tamam vasulatan ila ruhi ruhina ve taciru unsina Muhammed bin Mustafa ve ila her vahhi ve ezvajihi ve evladihi ve ashabihi ve atbahi ridvanullah taala aleyhim icmaen ila ervahi sa'il enbiyae bel mursalin ve ila ervahi sadatina ve beshayikhina sadatut turuk aliyye de icmaen min sahabati'l kiram ila men sha ila istanina yasiy min ve belligillahumma ila ارواح كل e'ane bina ehal mescid-i şerîdî ve belli gillâhumme ilâ ervâhi şühedâî vel güzâti vel mücahidîne vel asâkiril ve selâtiînil fatihîne gâzîn ve belli gillâhumme ilâ ervâhi sâiril mü'minîne vel mü'minâti vel mü'slimâti kâfeten ve ve ve ve ve arsil iley ila lehim ba anna wa arzu bi hurmat hal al quran allahumma allahumma fihi ve